<gülüyor> Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, afdalussalati ve etemütteslim ala eşrafil murselin, ve ala alihi ve ashabi ecma'in, Amma ba'd Enfal suresi, Büyük Bedir Savaşı Gölgesi'nde Enfal suresi tefsiri. Bu bizim 8. dersimiz arkadaşlar. Bu ders bitireceğiz inşallah. Farklı farklı dönemlerde yaptık. Bir başladık, ortada kaldık, ben bir ara Cezaevine girdim, çıktım, daha sonra tekrar başladık. Bu sonuncu ders ise bir önceki derslerden oldukça bağımsız bir zamanda yapılıyor. Ee, ama hepsini birleştirdiğimiz zaman bence ortaya gerçekten harika bir çalışma çıktı ve bitirdik, bitireceğiz inşallah. Allah Subhanahu ve teala bizlere böyle güzel çalışmalar bitirmeyi nasip etsin. Şimdi özetlemeyeceğim ben dinledim her dersin başında mutlaka geçmişten beri özetlemişim. Bir önceki dersten geleceğiz. Biz Enfal suresinde başından sonuna kadar şunu görüyoruz Allah vurgusunu görüyoruz arkadaşlar. Yani Allah subhanehu ve teala'ya Enfal suresi Bedir savaşının hemen akabinde nazil oluyor. Bir olay yaşandı bu olayın ardından Enfal suresi nazil oluyor ve Enfal suresi başından sonuna kadar Allah merkezli bir suredir. Allah merkezli bir süredir. Bunun sebebi ise İslam cemaatinde 3 tane durum ortaya çıkıyor. 3 tane problem ortaya çıkıyor. Birinci problem Müslümanlar savaşa gidecekler. Aslında kervanı basmaya gidecekler ama birdenbire savaş ortaya çıkınca savaşma konusunda Müslümanlardan, müminlerden bazıları bu durumu kerih görüyorlar. Zaten ayette müminlerden bir kısmı o durumu kerih görüyorlardı diyor. lekarihun diye bitiyordu ayet. Böyle bir problem çıkıyor İslam cemaatinde, ikinci problem ganimetlerin dağıtılmasında, üçüncü problem esirler meselesinde ve Enfal suresi Bedir savaşında Allah vurgusunu ön plana çıkartıyor. Yani aslında baktığınız zaman arkadaşlar mü müminler Mekke'de Medine'ye hicret etmişler. Mekke'de çok zayıf idiler ki ayetler oradaki zayıflıktan da vurguluyor. Yani Benfal Suresi'ne baktığınız zaman hani siz geçmişte zayıftınız. Aradan çok kısa bir süre geçmiş, toplanmışlar ve sayıca kendilerinden kalabalık olan yani 3 katı olan bir orduyu yerle bir ediyorlar. Tam bir hezimete uğratıyorlar. Bedir Savaşı müşrikler açısından tam bir hezimet. Şimdi burada müminlerin şöyle bir duygusu olabilir. Biz yaptık. Biz yendik. Bakın çok kısa bir süre geçti. Daha dün Mekke'de çok zayıftık. Mekke'de işkence altındaydık. Mekke'de e, açlık altındaydık. Mekke'de korkan bizdik. Mekke'de güçlü olan bunlardı. Onlardı düşmanlarımızdı. Hicret ettik. Kısa sürede toparlandık. Onların karşısına çıktık ve onları hezimete uğrattık. Düşüncesi Meydana gelmesin diye Allah subhane ve teala daha işin başında İslam cemaatini ne yapıyor e, terbiye ediyor. Celalettin vatandaşın bir kitabını okumuştum arkadaşlar. Hangi kitap bilmiyorum ama orada suresi suresiyle ilgili şöyle bir kıssa var. Şimdi müşrikler ehli kitaba geliyorlar. Mekke'de olan bir hadise bu konudan bağımsız ama bununla birleştireceğim. Mekkeli müşrikler ehli kitaba geliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bahsediyorlar. Onlar da diyor ki gidin Resulullah'a o kişiye sorun. Şu üç soruyu sorun. Bu üç soruya cevap verirse o pekambertir. Mekkeli mülkleri geliyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme işte asabi Kehfin durumundan, Zülkarne'inden ve ruhtan soruyorlar. Resulullah size yarın haber vereceğim diyor. Ancak vahiy gelmiyor bir türlü. Vahiy gelmediği için Resulullah onlara haber veremiyor. Burada Celalettin vatandaş şöyle bir çıkarımda bulunmuş. Daha önce Mekkeli müşler ne söylerse vahiy geliyor Resulullah cevap veriyordu. Mekkeli müşküler ne itiraz ederse vahiy geliyor Resulullah cevap veriyordu. Mekkeli müşler ne söylerse vahiy geliyor Resulullah cevap veriyordu. Belki Resulullah şöyle bir duygulaşı oluşabilir. Onlar ne söylerse ben cevap veriyorum. Onlar ne itiraz ederse ben cevap veriyorum. Ve burada... Belki bir ihtimal, belki bir ihtimal Allah'ın yardımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya daha sonra müminlere mesaj verme adına e, bu unutulabilir. Arkadaşlar başarılarımızda Allah'ın yardımını unutabiliriz bazen. Bazen çok kısa sürede uzun başarılar elde edebiliriz. Bir cemaatsel çalışmaya başlarız. Kısa sürede büyük noktalara gelebiliriz. İlmi bir çalışmaya başlarız. Çok kısa sürede büyük Hedeflere ulaşmış olabiliriz. Ee, bir çalışma insanlara yardım etme, ihtiyaç sahiplerine yardım etme adına bir çalışmaya başlar. Kısa sürede bu çalışmada başarı elde etmiş olabiliriz. Arka arkaya gelen bu başarılar bu başarıların sahibinin Allah olduğunu bize unutturabilir. Diyebiliriz ki çok çalıştıkça mahsur olarak yüce erdik. Ben bunu duymuştum. Bir arkadaş demişti ki eğer biz batıl üzere olsaydık. Kısa sürede bu kadar güçlenmezdik. Ben de ona demiştim ki bu çok yanlış bir cümle. Bu çok yanlış bir cümle. Ben bunu farklı farklı cemaatlerde hatta böyle e, devlet veya büyük e, yapılarda bunu görmüştüm. Kısa sürede büyük başarılar elde ediliyor. Kısa sürede büyük başarılar elde ediliyor. Bu başarıyı elde edenler Kendilerine bakıyorlar. Çok çalıştık. Çok uğraştık. Çok gayret verdik. Ve biz başarıyı elde ettik. İşte... Enfal suresinde Bedir'de kazanılan başarı müminlerin kendisine mal edilmesin diye Allah merkezli bir dil kullanılıyor. Tekrar ediyoruz Enfal suresinde müminlerin kazandığı bu büyük başarı müminler bunu kendilerine mal etmesinler. Bakın müşrikleri nasıl yendik güzel savaştık müthiş bir şekilde organize olduk biz cesaretliyiz savaşı bilenleriz ve onları yendik duygusu oluşmaması adına Açın Enfal Suresi'ne biraz sonra ayetleri okuyacağım. Başından sonuna kadar bir Allah vurkusu. Bundan dolayı önce İslam cemaatinin Enfal Suresi'ne şu öğretiliyor. Allah'ın kifayeti lazım. Ve men illa min azizil hakim. Yardım sadece Allah'tandır. Başarı sadece Allah'tandır. Kazanç sadece Allah'tandır. Allah'ın kifayeti olmadığı sürece hiçbir başarı söz konusu değildir. İşte Enfal suresinden öğreneceğimiz en temel ilke budur arkadaşlar. İslam cemaatinin liderlerinin bir çalışma yapan, bu çalışmanın başında liderlik yapanların en çok üzerine durması gereken Cemaate bunu öğretmeleri gerekiyor. Başarı bizim elimizde değil. Kazanç bizim elimizde değil. Fevz bizim elimizde değil. Necah bizim elimizde değil. Ancak ve ancak Allah'ın izniyledir. Geçen bir önceki derste bunların üzerinde durduk. Allah kifayet ederse müminler kazanacak. Allah yeterli gelirse müminlere ki bu da müminlerin imanıyla ilgilidir. Yani Allah elbette bütün insanlara yeterlidir. Ama bu senin imanınla doğru orantılıdır. Sen imanınla, takva ile Allah'a olan bağlılığın ile Allah'ın kifayetini elde etmek zorundasın İşte diyordu sen atmadın Allah attı Biraz sonra gelecek sizin karşılaşmanız bile Allah'ın yardımıyladır. Bir önceki derste bununla ilgili ayetleri okuduk Dedi ki Allah vurgusu Allah yeterli olmalıdır Allah kifayeti yani senin için gerekli olan Allah'ın kifayetidir Allah sana kifayet etmiştir. Şimdi tek tek tek tek Bedir Savaşı'nda Allah'ın yardımı bu dersin ismi bu dersin ismi bu olsun. Büyük Bedir Gazvesi'nde Allah'ın yardımı, Allah'ın müminlere yardımı. Mesela Allah Subhanahu ve Teala Bedir Savaşı'nda müminlerin duasına icabet etmek suretiyle onlara yardım etmiştir. Tekrar ediyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın dualara icabet etmesi müminlere bir yardımıdır. Sen dua ettiğin zaman Allah'ın senin duanı kabul etmesi, buna icabet etmesi Allah'ın büyük bir yardımıdır. Bundan daha büyük bir yardım var mı? Ya Rabbi bana bunu ver diyorsun. Allah duana icabet ediyor, sana onu veriyor. Ya Rabbi beni bundan koru diyorsun. Allah senin duana icabet ediyor, seni ondan koruyor. Ya Rabbi benim şu ihtiyacım var, bu ihtiyacımı gider Ya Rabbi diyorsun. Allah duana icabet ediyor, o ihtiyacını gidiyor gideriyor. Bundan daha büyük bir yardım var mı? Diyor ki 9. ayet: "İz testağîsunâ rabbakum fastecâbe lekum." Siz Rabbinizden istigâsede bulunuyordunuz. Siz Rabbinizde yalvarıyordunuz. Siz Rabbinize yakarıyordunuz. Festece lekum. O da sizin dualarınıza icabet etti. O da sizin yalvarmanıza, sizin yakarmanıza icabet etti. Bakın Allah'ın yardımı geldi. Eğer bu olmasaydı siz kazanamazdınız. Siz ne kadar dua ederseniz edin Allah size icabet etmeseydi siz kazanamazdınız. Mesela Bedir Savaşı'nda Allah'ın yardımı melekleriyle yardım ediyor. Diyor ki 9. ayet peşi peşi gelen bin melekle sizi Allah'ın güçlendirmesi size yetmez mi? Allah melekleriyle ne yaptı? Sizi destekledi. Bu konuda çok ilginç rivayetler vardır. Önceki derslerde bu rivayetlerin bir kısmını okuduk, bir kısmını veya tamamını siyer kitaplarında görebilirsiniz. İlerle ya hayzum diye bir ses duydum. Ya Resulullah diyor, Resulullah diyor o dördüncü semanın meleğidir, savaşmak için gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde ve müminlerden bu konuda birçok rivayet gelmiş, siyer kitaplarında vardır. Mesela 12. ayette hani Rabbin meleklere vahyediyordu. Ben sizinle beraberim. Müminlerin e, ayaklarını sabit kılın. Kâfirlerin kalbine ise korku salacağım. Fadribû fevqa'l anaq o kâfirlerin boyunlarını vurun. Vadribû minhum kullabanan onların bütün parmaklarının uçlarına vurun. Meleklerin yardımıyla Allah müminlerini adlı destekledi. Allah'ın meleklerin yardımıyla müminleri desteklemesi olmasa müminlerin herhangi bir kazanç, herhangi bir necah, herhangi bir başarı elde etmesi mümkün değil. Allah'ın duamıza icabet etmesi suretiyle bizi destek olmasa bizim herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde başarı sağlamamız kesinlikle mümkün değildir bir başka ayet 43 ve 44 Allah rüyanda onları sana az göstermişti eğer sen onları çok görseydin korkup kaçardın yani Allah'ın olayları biz olaylara bakıyoruz hadiselere bakıyoruz oradan sonuç çıkartıyoruz Allah o olayları bize öyle gösteriyor ki Allah'ın olayları öyle göstermesi bizim gücümüzü, ve kuvvetimizi artırıyor. Bu Allah'ın yardımı değil de nedir? Mesela bir işe başlayacaksınız. Allah o işi size çok zor gösterir ve siz o işten kaçınırsınız, o işte başarı olamazsınız. Ama bir başka işe başlayacaksınız. Allah'ın yardımı size gelir. Bu siz, bu iş size oldukça kolay görülür, oldukça kolay görülür. Siz o işe başlarsınız. Belki iş çok zordur. Belki o işi yapmak çok zordur ama siz başarılı olursunuz. Seul kıfi kulubillezine kafarur ru'be. Kafirlerin kalbine Allah'ın korku salması Allah'ın bir yardımı değil midir? Kafirlerin kalbine Allah'ın korku salması Allah'ın bir yardımı değil midir? Uyunezzile aleykum mines sema'i ma'. Size Gök yüzünden tertemiz bir su indirdi. Bununla size tertemiz kıldı ve şeytanın sizin üzerinizdeki pisliklerini giderdi. Bu Allah'ın bir yardımı değil midir? Allah'ın doğa olaylarıyla, doğa olaylarıyla müminlere yardım etmesi, yardım etmesi değil midir? Atışlarımızı isabet ettirmek, falem takduluhum, ola kinnallah Onları sen öldürmedin, Allah öldürdü. Bakın, Allah merkezidir arkadaşlar. Wa marameet, izrameet de ola kinnallah Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Atışlarımızı isabet ettirmek, Allah'ın bunu dilemesi bize bir yardımı değil midir? Hatırlayın, siz yeryüzünde zayıf bırakılmıştınız. İnsanların sizi kapıp vermesinden korkuyordunuz. Allah ise size bağ bağırınacağınız, sığınacağınız bir yurt, va yurt vaat etti. Ve... Ee, yardımıyla sizi ne yaptı? Destekledi ve size tertemiz rızıklar verdi. Bunların tamamı Allah'ın bir yardımı değil midir? Mesela onların tuzaklarını boşa çıkarmak suretiyle Allah'ın yardımı. Bakın ne anlatıyoruz arkadaşlar? Arka arkaya, arka arkaya Allah'ın yardım etmesini anlatıyoruz. Arka arkaya, arka arkaya Allah'ın yardım etmesini. 30. ayet. Hani onlar seni yakalamak veya öldürmek veya e, i̇hraç etmek için e, tuzaklar kuruyorlardı. Kuruna, kurula. Onlar tuzaklar kuruyorlardı. Allah da onların tuzaklarını başlarına geçirdi. Çünkü Allah onların tuzaklarını başlarına geçirme noktasında en hayırlı olandır. Onlar bize tuzak kuruyorlar. Onların tuzaklarını Allah'ın engellemesi, Allah'ın bize yönelik bir yardımı değil midir? Allah'ın bize yönelik bir yardımı değil midir? Mesela 62. ayette onlar seni kandırmaya çalışıyorlar vene hasbek Allah o elledeki bir nasıl yapmini bakın ayet ne kadar net arkadaşlar onlar seni aldatmaya çalışıyorlar onlar seni kandırmaya çalışıyorlar Halbuki Allah sana yeter Allah seni destekleyecektir Allah yardımıyla ve müminlerle seni destekleyecektir. Mesela 63. Arkadaş, e, ayet. Felnefe beyne kulubihim. Onların kalplerini birbirine elif eden Allah'tır. Mesela 71. ayet. Onlar hainlik etmek isterlerse bunda şaşılacak bir şey yok. Daha önce de hainlik etmeye kalkmışlardı. Mesela e, bir başka ayet var. Rakbu esfele minkum. Ee, onların kafilezi biraz daha yukarıdaydı. Ve lev la ihteliftum fil Eğer onlarla buluşmayı orada kararlaştırsaydınız, buluşma noktasında siz ihtilaf ederdiniz. Mesela bir başka ayet 12. ayet. Fesabbitullezine amanu iman edenleri sebat ettirmek. Mesela 11. ayet. Usebbete bi'l ayakların sebat etmesi. Bakın. Onlarca arka arkaya arka, arka ayet okudum arkadaşlar. Allah subhanahu wa baştan gelelim. Bakın baştan gelelim. Baştan gelelim. Bir, Allah, Allah, Bedir'de müminlerin duasına icabet etti. İki, Allah Subhanehu ve Teala Bedir'e savaşsınlar diye meleklerini gönderdi. Üç, Allah Subhanehu ve Teala psikolojik bir destek sağladı. Onları bizim gözümüzde az gösterip biz bunlar yenebiliriz şeklinde bize güç verdi. Bizi de onların gözünde az gösterip, az gösterip, ya bunlar az, onların gevşemesine sebebiyet verdi. Bu da bir yardım. Bir başka ayet onların kalbine korku saldı. Dört. Gökyüzünden yağmur indirdi. Bu şekilde destekledi. Beş. Atışlarımızı isabet ettirmek suretiyle destekledi. Altı. Korudu ve bizi gözetledi. Destekledi. Yedi. Tuzakları boşa çıkardı. Sekiz. Bizim aramızdaki kardeşlik hukukunu tesis etti. Dokuz. Altmışuncu ayet. 71 ayet. Onların hıyanetleri karşısında Onların hıyanetleri karşısında bize güç ve imkan verdi. Bizim onlarla savaşma noktasında bizi onlarla karşılaştırdı. Bizim ayaklarımızı sabit kıldı. Tüm bunlar Allah'ın yardımıyla oldu. Bedir savaşının kazanılmasının sebebi ey müminler sizin güçlü olmanız değil Allah'ın sizin duanıza icabet etmesidir. Bedir savaşının kazanılmasının sebebi ey müminler, sizin güçlü ve kuvvetli olmanız değil, Allah'ın melekleriyle sizi desteklemesidir. Bedir savaşını kazanmanızın sebebi müminler, Allah'ın sizin ayaklarını sabit kalmasıdır. Bedir savaşını kazanmanızın sebebi ey müminler, Allah'ın onların tuzaklarını boşa çıkarmasıdır. Bedir savaşını kazanmanızın sebebi ey müminler, yağmurla, dua olaylarıyla Allah'ın sizi desteklemesidir. Bedir savaşını kazanmanızın sebebi şudur, Bedir savaşını kazanmanızın sebebi şudur yani Bedir savaşında bir galibiyetin bir kazanımın tek bir sebebi vardır o da Allah'tır o halde müminler hiçbir zaman Allah'tan bağımsız olmayacaklar o halde müminler hiçbir şeyi Allah'tan bağımsız düşünmeyecekler o halde İslam cemaati hiçbir çalışmayı Allah'tan bağımsız düşünmeyecekler nerede bir çalışma varsa başarısızlık varsa Allah'ın yardım etmemesidir Nerede bir çalışma varsa, başarı varsa Allah'ın yardım etmesidir. وَمَا تَوْفِقِهِ illa billah. Bizim muvafakiyetimiz sadece Allah'ladır. Yardım sadece Allah'la beraberdir. Destek sadece Allah'tadır. Güç ve kuvvet sadece Allah'tadır. O halde dünyaya değil Allah'a meyledeceğiz. O halde dünya malına değil Allah'ın katında olanı arzulayacağız. O halde dünyada güç, kuvvet, madde, para, pul, insan gücü bundan hiçbir değeri yok. Asıl değer Allah'ın yanındadır. Allah'ın elinde olanıdır. Asıl değer Allah'ın yardımıdır. Evet. Şimdi bunları söyledik. Üç madde söyledik. Bir Allah'ın kifayeti lazım. Allah müminlere kifayet edecektir ve Allah müminlere yardım edecektir. Başarı için, kazanç için mutlak surette ama mutlak surette Allah'ın yardımı esastır. Şimdi bir başka noktaya geçiyoruz arkadaşlar. Bunu öğrendik. Ve buradan çıkardığımız sonuçlar çok güzel sonuçlar çıkardık. Ben kendi adıma güzel sonuçlar çıkardım. Dert çalışıyorum, başarı sağlayamıyorsam Allah bana yardım etmiyor. İlimle uğraşıyorum, başarı sağlıyorsam Allah'ın yardım benim üzerimdedir. Bir işe gireceğim başarı istiyorsan Allah'ın yardımını celbedecek amellere sımsıkı sarılacağım. İşte bunlardan bir tanesi duatır mesela. Şimdi Bedir Savaşı'nda şey pardon arkadaşlar Enfal suresinde çok ilginç bir nokta var. Ayetlerde hemen hemen hemen hemen tamamen takva emrediyor. Hemen hemen hemen hemen neyi emrediyor? Takvayı emrediyor. Mesela, ve Sana nefilden yani e, Enfal'dan soruyorlar. O Enfal Allah'ın ve Resul'ünündür. Allah'tan korkun. Birinci ayet. 69. ayet. "Fekulu size tertemiz olan şeylerden, ganimetlerden, helal olan o ganimetlerden neyin?" ve Allah'tan korkun. 29. ayet. Ya eyyuhellezine Eğer siz takva sahip olursanız Allah Subhanahu ve Teala sizi e, size furkan verecektir. O Sizin kötülüklerinizi örtecektir ve ve sizi bağışlayacaktır. 34. ayet. Inne auliyaehu illa almuttaqun. Onun velileri ancak takva sahiplerdir Bakın 4 ayet okuduk arkadaşlar. 1. ayet 69. ayet, 29. ayet, 34. ayet sizce niye Niye özellikle takva vurgusu üzerinde duruluyor mesela birinci ayetle 69. ayet çok ilginç birinci ayette de 69. ayette de ganimetlerden bahsediliyor bir önceki derste birinci ayette ganimetlerden bahsederken nefil ifadesi kullanılıyor 69. ayette ganimetlerden bahsederken ganaim ifadesi kullanılıyor. Buradaki inceliği bahsetmiştim. Ama her ikisinin sonunda da fettakullah ve takullah diyor. Yeselunak ani'l enfal kulil enfalu lillahi ve rasul daki sana enfalden soruyorlar, nefilden soruyorlar. Nefiller Allah'ın ve Resulü'nündür. Fettakullah, Allah'tan korkun. Arkadaşlar dünya malı İslam cemaatin arasında İslam cemaatin arasında fitneye sebep olabilir. Tıpkı Bedir'de ganimetler bir fitneye sebep olmuştu. İşte Bedir'de üç tane durum ortaya çıkmıştı dedik. Birincisi savaşla ilgili durum, ikincisi ganimetlerle ilgili durumdu. İşte bu durum karşısında bu durum karşısında Allah Subhanahu ve Teala sıkı bir şekilde bize takvayı emrediyor. Buradan çıkartacağımız sonuç Birinci ayet 69-29-34. Dört ayette Allah subhane ve teala takva sahibi olmayı, Allah'a karşı sorumluluk bilinci içinde olmamızı, takva sahibi olmamızı, Allah'tan hakkıyla korkmamızı, Allah'ın emir ve yasaklarına, emirlerine sımsıkı bağlanıp yasaklarından bütün gücümüzle, kaçınmamızı Allah Subhanahu ve Teala ne yapıyor? Bize emrediyor. Bize emrediyor. Peki niçin? Arkadaşlar takvaya kaçırdığımız zaman mal, mülk, dünya sevgisi müminlerin arasında müminlerin arasında bir fitneye yol açabilir. Bakın sırayla gidiyoruz. Allah'ın yardımı geldi. Allah'ın yardımını celbedecek ameller belli. Allah'ın yardımını bizden uzaklaştıracak ameller belli. Müminler bir olursa Müminler güçlü olursa, müminler kuvvetli olursa Allah o müminlere yardım edecektir. Ama müminler dağılırsa, müminler birbirinden uzaklaşırsa, müminler arasında fitne ve fesat baş gösterirse Allah subhanehu ve teala yardımını müminler üzerine indirmeyecektir. İşte bugünkü bizim problemimiz en büyük problemimiz budur. Bugün biz Bedir'de yaşanılan problemin aynısını yaşıyoruz. Dünya ve içindekiler müminlerin arasında kardeşlik bağının zedelenmesine biraz sonra başka ayetlerde okuyacağım. Kardeşlik bağının zedelenmesine bunun neticesinde Müslümanların gücünün e, azalması, Müslümanların güçsüz kalmasına sebep olmuş ve bunun neticesinde de Allah'ın yardımı Müslümanların üzerine gelmemeye başlamıştır. Çünkü Müslümanlar kendi aralarındaki fitneyle, Dünyevi sebeplerden dolayı kendi aralarındaki ihtilafla, birbirlerine buğz etmekle, birbirlerine düşman olmakla, birbirinin kıymetini yapmakla, birbirleri hakkında buhtan oluşturmakla meşgul oldukları için Allah maalesef bugün müminlerin üzerine yardımını indirmemekte, işte bundan dolayı başarı sağlanamamaktadır. Bakın arkadaşlar mesele çok net, mesele çok açık. Allah bize yardım ederse biz başarı olacağız. Allah'ın yardımı takvaya bağlıdır. Niçin? Takva, müminlerin kardeşlik bağını güçlendiren, müminlerin birbirileriyle olan e, ilişkilerini güçlendiren en güçlü bağlıdır. Ve bu dört ayette de bahsedilen takva, müminlerin müminlere karşı görevlerini yerine getirmeleri, müminlerin müminler üzerindeki haklarını yerine getirmeleri, dünyevi menfaatlerden dolayı, dünyevi çıkarlardan dolayı müminlerin birbirleriyle hukuklarına, e, muhalefet etmemelerdir bu ayetlerde bahseder takva. Bundan dolayı bakın. 73. ayet veya <gülüyor> şu an yazmamışım. Ati'ullaha ve ve rasule. Allah'a ve رسول'e itaat edin. Ve la tenaza'u tartışmayın. Fetefşelu ve tartışırsanız ayrılırsanız gücünüz gider, dağılırsınız. Vasbiru <tartışır> Sabredin. inna Allaha ma'as sabirin Allah sabredenlerle beraberdir. Bak Allah Subhanahu taala müminlere yardım etmek için bir şart koşuyor. Allah'a ve Resul'e itaat edin. Sakın birbirinize düşmeyin. Allah'a ve Resul'e itaat edin. Sakın birbirinize düşmanlık yapmaya kalkmayın. Allah'a ve Resul'e itaat edin. Sakın ama sakın birbirinizle uğraşmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinizin gıybetini etmeyin. Birbiriniz hakkında buhtan oluşmay, oluşturmayın. Buhtan oluşturmayın. İşte bugünkü İslami hareketlerin, bugünkü İslami çalışmaların en büyük problemi işte bu noktadadır arkadaşlar. Bugünkü İslami hareketler tağutlara ve onların dostlarına yönelik e, savaştan daha çok, bugünkü İslami hareketler tağutlarla ve onların dostlarıyla savaşmaktan daha çok, birbirleriyle savaştıkları, birbirleriyle uğraştıkları için Müslümanların arasında bağ azalmış, bağ güçsüzleşmiş, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları ihlal edilir olmuş, bunun nedeniyle <gülüyor> gücü kaybolmuş Müslümanlar dağılmıştır. Bedir Savaşı'ndan veya Enfal Suresi'nden alacağımız en önemli ders budur. Kardeşlik hukuku kaybolduğu zaman, kardeşlik hukuku kaybolduğu zaman, Allah'ın yardımı gelmez. Bakınız çok ilginç, çok farklı bir ayet okuyacağım size. O alize Kafirler birbirlerinin velileridir. İlla taf'aluhu. Eğer sizde birbirinizi veli edinmezseniz. Tekun fitnetun fil ardu ve fesadun kebir. Yeryüzünde fitne çıkar ve büyük bir fesat çıkar. Dikkat! Yeryüzünde fitnenin sebebi, yeryüzünde fitnenin sebeplerinden bir tanesi, yeryüzündeki fesatların sebeplerinden bir tanesi, müminlerin birbirleriyle olan kardeşlik hukukuna riayet etmemeleriymiş. Anlaşıldı mı? Bakın ne kadar önemli bir nokta. Bugün yeryüzünde bir fesat varsa, bugün yeryüzünde bir fitne varsa Bugün yeryüzünde bir sorun varsa, bugün yeryüzünde bir problem varsa bunun sebeplerinden bir tanesi illa tef'aluhu müminin mümini hakkıyla veli edilmemesi. Ne kadar büyük bir nokta değil mi arkadaşlar? Ne kadar ilginç bir nokta ve ne kadar tehlikeli bir nokta. Ne kadar tehlikeli bir nokta. Bir mümin, bir müminle velayet bağına zarar verirse dağılıyor, güç kayboluyor, Allah'ın yardımı gidiyor ve yeryüzünde fesat çıkıyor. Çıkıyor. Tekrar ediyoruz. Yeryüzünde bir fesat varsa, yeryüzünde bir fitne varsa, yeryüzünde Allah'ın dini adına bir olumsuzluk varsa bunun sebebi Allah'ın yardımının gelmemesidir. Ya Rabbi bize yardımını niye göndermiyorsun sen? Çünkü sizler, çünkü bizler, çünkü müminler birbirlerini hakkıyla veli edinmiyorlar. İşte bundan dolayı Allah Subhanahu ve Teala yeni doğan İslam cemaatinin Medine'de yeni doğan İslam cemaatini Bedir Savaşı'nın hemen akabinde uyarıyor ve diyor ki eğer siz birbirinize düşmeye başlarsanız 3-5 kuruş nimet için, 3-5 kuruş mal için dünya çıkarları adına birbirinize düşerseniz gücünüz dağılır, kuvvetiniz dağılır. Niçin? Çünkü Allah size yardım etmez. Allah'sa yardım etmediği için gücünüz ve kuvvetiniz gider. Allah'ın yardımından uzak kaldığınız için gücünüz ve kuvvetiniz kırılır. Bunun neticesinde tekun fitnetun fil arda fesadun kebîr yeryüzünde bir fitne baş gösterir. Yeryüzünde büyük bir fesat baş gösterir. İlk ayeti tekrar gelelim arkadaşlar. Yeselûneke ani'l-enfâl kulil-enfâlu lillâhi ver Sana ganimetlerden soruyorlar. De ki ganimetler Allah'ın ve Resul'undur. Fe Allah'tan korkun bakın ve aslihu zete aranızı düzeltin. İlk ayet Bedir Savaşı olmuş. Müminler büyük bir kazanç elde etmişler. Bedir Savaşı olmuş. Müminler büyük bir ganimet, büyük bir başarı, büyük bir e, zafer elde etmişler. İlk inen ayet ve aslihu zete aranızı düzeltin. Aranızı düzeltin. Gördünüz değil mi arkadaşlar müminlerin arasının birbirleriyle düzenli olması müminlerin arasının birbirleriyle velayet bağına uygun bir şekilde tanzim edilmesi müminlerin arasındaki dostluk bağının var olması Bedir savaşından büyük Bedir gazvesinden Furkan günü olan o Bedir gazvesinden hemen sonra inen ayetlerle tecelli ediyor. Ayetlerle tecelli ediyor ve alla Allah alla Allah onların kalplerini etmiş, birbirlerine yaklaştırmıştır, yaklaştırmıştır. Sen bütün dünyayı infak olarak infak verseydin, onların kalplerini ne yapamazdın, birbirlerine ısındıramazdın. Ama onların kalplerini birbirine ısındıran Allah'tı. Evet, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Ama şöyle bir özet geçecek olursak. Bir, Allah vurukusu vardır. Enfal suresinde Allah'ın kifayeti, Allah'ın yeterliliği, Allah'ın yardımı olmadan müminlerin başarı sağlaması mümkün değildir. Allah'ın yardımının birçok sebebi vardır. Bu yardımın en önemli sebebi ise, bu yardımın en önemli sebebi ise nedir arkadaşlar? Bu yardımın en önemli sebebi müminlerin birbirleriyle kardeşlik hukukunu icra etmeleridir diyoruz. Bir nokta üzerine de duracağım arkadaşlar. Bir dokuzuncu ayet okuyacağım. Bir de kırk yedinci okuyacağım. Buradan sonuçlar çıkartacağız. Sonra da dersimizi bitireceğiz. Fazla uzun sürmeyecek. Çünkü bir önceki derste bitirecektim ben bunu. Yani benim programıma göre yedinci derste buranın bitmesi lazımdı. Ama başlarda biraz demokrasiden filan bahsettik. Demokrasi ve beşeri hukuk sistemi ile Allah'ın hukuk sistemi arasındaki farklardan bahsedince o ders 55-60 dakika oldu. Yetiştiremedik. Bir 20-30 dakika daha devam etsek bir buçuk saat olacak. O yüzden o derste de bitirmedim. Kısa da olsa 20-25 dakika kadar da olsa fark etmez. Bu derste de bitirelim dedik. 9 ayette müminler savaşa çıkıyorlar. 47. ayette de kâfirler, müşrikler savaşa çıkıyorlar. Allah subhanehu ve teala 9. ayette müminlerin savaşa çıkışını tasvir etmiş. 47. ayette ise müşriklerin savaşa çıkışını ta, e, tavsif etmiş, vasıflandırmış veya e, beyan etmiş. İz teslaqisune rabbekum. Siz Rabbimize dua ediyordunuz. Müslümanlar savaşa çıkarken Rablerine dua üzerine savaşa çıktılar. Müslümanlar savaşa başlarken rablerine dua ederek savaşa başladılar müminler bir yola çıkarken müminler bir yola çıkarken rablerini isteyerek rablerine yalvararak rablerine yakararak bir yola çıktılar buna karşılık kafirler o ve an onlar böyle çalım satarak onlar Gösteriş içerisinde onlar gururlu gururlu, kibirli kibirli çıktılar. Bir taraf Allah'ın karşısında boyun eğerek savaşa çıktı. Bir taraf kibirlene kibirlene savaşa çıktı. Gururlana gururlana savaşa çıktı. Bir taraf yanına Allah'ı aldı. Bir taraf Allah'a karşısına aldı. Bir taraf Allah'ın vahyini yüceltmek için yola çıktı. Bir taraf Allah'ın vahyini yok etmek için yola çıktı. Bir taraf tevhidi ikame etmek için yola çıktı. Bir taraf şirki ikame etmek için yola çıktı. Bu savaşın sonucu belli değil mi? Bu savaşın sonucu elbette müminlerin galibiyetiyle sonuçlanacaktır. Arkadaşlar unutmayın. Biz tevhidi ikame etmek ve şirki yok etmek üzere bu yoldayız. Muhaliflerimiz ise tevhidi yok etmek, şirki ikame etmek için bu yolda. Allah'ın yardımı onlarla değil bizimle olacak. Dikkat edin çok önemli bir noktaya değineceğim. Şimdi biz Allah'ın vahtaniyetini Allah'ın uluhiyetini hakim kılmak için bu yolda yürüyoruz değil mi? Evet. Onlar Allah'a savaş açmışlar. Onlar Allah'a düşman olmuşlar. Onlar tevhidi yok etmek istiyorlar. Onlar şirki ikame etmek istiyorlar. Burada bu savaşın sonucunda bu savaşın sonucunda veya bu savaşta galip gelecek kimdir? Elbette biziz. Peki bugünkü bu zelil halimizin durumu nedir? Bugünkü bu zelil halimizin sebebi nedir? Bugün içinde bulunduğumuz bu durumun sebebini hiç düşündünüz mü? Normalde bizim hep galip gelmemiz lazım. ...bizim normalde güçlü olmamız lazım. Bizim normalde üstün olmamız lazım. Hani diyor ya... E, ...yesa kapılmayın, üzülmeyin, hüzne kapılmayın. İman ediyorsanız üstün olan sizsiniz. Hani üstün bizdik? Hani kuvvetli olan bizdik? Hani güçlü olan bizdik? Hani Allah'la beraber olan bizdik? Hani zayıf olan onlardı? Hani yenilecek olan ordu onlardı? Hani yok edilecek ordu onlardı? Niye bugün böyle olmuyor? Söyleyelim. Bu müminlerin içindeki zafiyetten kaynaklanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya ümmetlerin dört bir taraftan üzerinize üşüşmesi çok yakındır. Ya Resulullah o gün biz az mı olacağız sayıcı hayır çok olacaksınız ama sizde vehin olacak. Nedir vehin? Dünyayı sevmek, dünyayı sevmektir. Dünyanın peşinde koşmaktır ve ölüm korkusudur. Biz dünyanın peşinden koştuğumuz sürece Allah'ın yardımı bize tam anlamıyla inmeyecektir. Biz kalbimizde ölüm korkusu olduğu sürece Allah'ın yardımı bizim etrafımızı kuşatmayacaktır. Biz her ne kadar tevhid ikame etmeye çalışalım. Biz her ne kadar şirki yok etmeye çalışalım. Biz ne kadar Allah'ın her ne kadar Allah'ın kelimeleri için mücadele edelim. Biz hakkıyla üzerimize düşeni yapmadığımız sürece biz hakkıyla üzerine düş üzerimize düşeni yapmadığımız sürece Allah bize yardım etmeyecektir. Halbuki vakan Hakkan aleyna nasrul müminin müminlere yardım etmek Allah'ın üzerine bir haktır. Allah müminlere mutlaka yardım edecektir. Ama kaydı şudur: imanlara kadar yardım edecektir. İşte bugün bizim en büyük problemimiz iman zafiyettir. Benim tespit ettiğim kadarıyla arkadaşlar bizim en büyük problemimiz bir hakkıyla ahirete iman etmemek. 2. hakkıyla rububiyet ve onuğet tevdinin kalpte yer etmemesi. 3. hakkıyla Allah'a güvenmemek. 4. hakkıyla İslam kardeşlik hukukunu tesis etmemek. 5. hakkıyla Allah'a takva sahibi olmamak. Ya öylesin emenut takullah hakka tuqati. Hakkıyla Allah'a karşı takva sahibi olmamak tüm bunlar birleşince ölüm korkusu Dünyaya aşırı hırs ve istek ve bu tüm bunların neticesinde Allah'ın yardımı bize gelmiyor. Biz bugün Bedir'deki ordu gibi dualarla yola çıkarsak, biz bugün Bedir'deki ordu gibi takva sahibi olursak, biz bugün Bedir'deki ordu gibi aramızdaki kardeşlik hukukunu tesis edersek, biz bugün Bedir'deki ordu gibi hakkıyla Allah'ın dinine güvenir, hakkıyla Allah'ın vaadine güvenir, hakkıyla cennet ve cehenneme güvenir iman edersek, Allah subhanahu wa bugün de bizi başarılı kılacak, bugün de bize yardım edecektir diyor ve burada bitiriyoruz. Sekiz derste bitirdik arkadaşlar. Güzel bir silsile oldu. Allah subhanahu wa bize, bunu tamamlamayı nasip etti. Allah Subhane ve Teala bundan sonra da e, Uhud gazvesi gölgesinde e, Alimran suresi, Hendek gazvesi gölgesinde Ahzab suresi, Tebuk Gazvesi gölgesinde Tevbe suresi gibi dersleri de bizlere işlemeyi nasip etsin. Rabbimden bu yaptığımız ameli salih amel olarak kabul etmesini diliyorum. Rabbim bu amelimizi salih amel kabul etsin. Rabbim bu amelimizi kıyamet gününde bizim için bir rızık, bir azık olarak versin diyoruz. Peki bu kadar yeterli olsun inşallah. Ve ahiru du'vana rabbil